A'dan Z'ye hip-hop argosu. Paçoz. Zayıf, kalitesiz, kötü. Paçoz. <gülüyor> Dostum Paçoz. Benim adımı ağzına alma. Evet. Sen bir Paçoz'sun. olsun Saygısızlık etme.